Açık radyo. Radyo Agos. Programın bu bölümünde e, sevgili Ayhan Erdoğan bizlerle e, Pınar Sele'nin avukatlarından Perşembe günü e, birlikteydik bütün gün. E, yine bir e, dava silsilesinin son perdesi. 15 yıldır süren e, bir sürecin gelinen son noktasında 24 Ocak günüyle e, alenen siyasi operasyon diye nitelemekte e, zerre kadar sakınca görmediğim bir şekilde e, nihayet e, azmedilen şey başarıldı ve sosyolog yazar arkadaşımız Pınar Selek e, bombacı ilan edilerek tek başına e, katil ilan edilerek ağırlaştırılmış müebbet ceza e, ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı. Öyle bir e, haldeki de üstelik e, suçlamanın yatıldığı yegane unsur olan ve işkence altında verilmiş ifadenin sahibi Abdülmecid Öztürk'ün temiz edilmiş hakları baki kalmak üzere beraati kesinleşirken Pınar Selek bir başına bir büyük katliamı gerçekleştiren kişi olarak cadı ilan edilmiş oldu. Sistem mutlu oldu herhalde ve bunlar tabi bir hukuk zemini altında yaşandığı için. Bu durumda e, hukuken yaşananları e, da anlamak e, ve anlatmak üzere Ayhan Erdoğan'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Ayhan Bey. E, 13 yıl değil mi yargılamanın süreci? E, 15'e doğru gidiyoruz. 15'e doğru gidiyoruz. Yani e, bugün 20 yaşındaki bir gencin 5 yaşında olduğu e, gibi. E, gibi bir süreç. Ve ben o yüzden biraz en temelden başlamak istiyorum. Çok konuşuluyor tabii ki çok yazılıyor, çiziliyor, tartışılıyor ama... Belki de bazılarımız hiç bilmiyoruz. Pınar Selek neyle suçlanıyor? Pınar Selek Mısır Çarşısı'nda bizim ve aslında dosyadaki bütün delillerle gösterildiği gibi bir tüp gaz patlamasını bomba şekilde dönüştürülerek e, oradaki bombayı koyan kişi olarak suçlanıyor. Yani Mısır Çarşısının bomba patlamasıdır. Yani bizzat kendisinin koyduğu söyleniyor. Kendisinin bizzat e, bir kişiyle daha Abdülmecit Öztürk'le birlikte koyduğu e, ileri sürülüyor. E, fakat bu son gelinen aşamada Abdülmecit de e, bu konuda e, bir şekilde savcılığın e, olaya e, katkısıyla Pınar tek başına bırakıldı. Asıl hedef Pınar'dı. Şu an Pınar Mısır Çarşısı patlamasında bomba koymakla e, ağırlaştırmış. Üniversitesi cezası ile karşı karşıya. Abdülmecit Öztürk beraat etti. Pınar e, Selek tek suçlu mu kaldı? Tek suçlu kaldı. E, o da çok ilginç. E, düşünebiliyor musunuz? Daha evvel e, Abdülmecit Öztürk ile Pınar e, Selek birlikte beraat kararı almıştı. Savcı e, bu kararda sadece Pınar Selek'i Kararını temiz etti Abdülmecit Öztürk'ün kararını temiz etmedi Dolayısıyla kazanılmış bir hak olarak da zaten e, Abdülmecit Öztürk üzerinden böyle bir hüküm kurulması mümkün değildi de. e, Savcı temin etmiş oldu bunu yani asıl hedefe oku, yöneldi Peki emniyet ve adliye diyelim e, evet. Pınar bu bombayı aslında bomba olmadığını da e, biliyoruz e, e, Emniyetin patlaması. kendi, kendi, raporları kendi raporlarında da var e, bu bombayı sen koydun dediği Pınar Selek Ne diyor buna karşılık olarak Bana Direneceğim diyor Yani e, Pınar e, Kamuoyuna e, Kendisini ifade etmiş biri Yani e, sokak çocuklarıyla Eşcinsellerle e, Yani Ezilenlerle birlikte olan Biri olarak kendine yönelen Bu saldırıya karşı direneceğini Söylüyor ve e, hakikaten bu ülkenin e, yurttaşı olarak e, Türkiye'nin demokratikleşmesi anlamında bir kavganın e, doğrudan öznesi olarak bu sefer mücadelesini sürdürecek. Peki Pınar Selek suçludur diyenler burada evet. savcılık e, kanıt olarak neyi koyuyor ortaya? Valla e, şimdiye kadar e, yargılama boyunca 5-6 e, tane hakim geldi ve 3 e, tane beraat kararı var. 6 hakiminde kararları beraat yönünde. E, bu Kasım ayında aniden bir değişiklik oldu, bir e, yeni bir heyet oluştu. E, o heyet bir anda hemen hüküm kurmaya kalktı. Ee, son celsede e, eski başkan raporu bitip geldiği için ikiye bir oyla e, hüküm kuruldu. Savcıyla savcının da talebi bu doğrultudaydı. E, bunların iddiası sadece e, soruşturma aşamasında e, birkaç tane e, bomba olduğuna dair de kesin ifade veya şey olmamasına rağmen e, Sevil Atasoy'un bir ...raporuna ki Sevil Atasoy'u reddetmişti bunu. Ee, bazı hazırlık soruşturmasında... ...yaralananların ifadesini... ...ancak yaralananlar da zaten bombadır... ...veyahut da Pınar koydu diye bir... ...suçlama ile karşı karşıya değil. Aslında bomba olmadığının dışında... ...Pınar'ın o bombayla... ...eğer iddia ediliyorsa... ...ilişkisini de ortaya koyan herhangi bir... E, ...belge yok. Kaldı ki bomba olmadığını dair... deliller var. Aslında <gülüyor> sadece... Ee, en son yargılamanın e, sonlarına doğru e, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün dosyaya soktuğu bir rapor var. Yani e, herkes düşünebilir ki e, yargılamaya emniyet müdahale edilebilir, edebilir mi, etmemesi gerekir. <gülüyor> Ama bizim bu davada emniyet e, bir yazı yazarak e, mahkemenin almış olduğu, başvurduğu e, üniversitelerden gelen raporların bomba olmadığına dair Bilgi edindiklerini, ekte bir rapor sunduklarını, bomba olduklarını kanıtlayacaklarını kendilerinin görevlendirilmelerini istemiştir. Sanki davada taraf gibi aslında iddianame ile birlikte emniyetin rolü biter, bitmesi gerekir. Mahkeme bunun üzerine jandarmanın da içinde bulunduğu beş kişilik yeni bir heyet oluşturdu. E, ODTÜ'den çıkmıştı. E, atanan bilirkişi bomba olmadığını söyledi Jandarma emniyetin gönderdiği raporun aynısını tekrar ederek bombadır dedi Yani e, jandarma emniyet el ele vererek e, buna bir bombadır raporu verdi Kaldı ki şunu da altını çizmek lazım Jandarmanın e, gerek kriminal yönetmeliği gerek eğitimleri analitik kimyacı dolayı Bu tür dosya üzerinden inceleme yapmaya yeterli değil onlar sadece olay yerine toplanan malzemelerin laboratuvarda inceleme sonrasında eğer var ise e, bomba artıkları onun tespitiyle ilişkilidir ki bu araştırmayı patlamanın hemen ertesinden emniyet bomba uzman ekibi yapmıştır. iki tane kriminal rapor vardır bomba olmadığına dair. Yani e, bir, bir, bir merkezde bir karar verilmiş emniyet müdahale etti jandarmayla birlikte e, savcılık ve yeni tayin olunan işte e, biliyorsunuz yargının son özel yetkili mahkemelerden e, kaçan kurtulur <gülüyor> şeklinde. Bir müdahalesiyle oldu yani bombaya ilişkin hiçbir gerçek bilimsel veri yok. Bu son heyet değişikliğinin kararda nasıl bir etkisi oldu? Yani mahkeme heyeti değişti yanılmıyorsam Kasım itibariyle dediniz. Doğrudur. Mi? Doğrudur. Şimdi o orada da bir gariplik oldu. Bir kere hukuk skandalları yaşandı. Usul hukuk açısından. Aynı mahkemece daha önce verilmiş beraat kararını ara karar diye nitelendirerek ara karardan geriye dönüldü. Bu bir skandal yani nihai karardır Artık o davanın Sürmesinde o karardan sonra O dosyada Pınar Selek hakkında Yargıtay'ın karar vermesi gerekirdi Büyük bir hata bu ee, Onun ötesinde Taraf olmaları sebebiyle Hakimi heyetten üyeleri Her üç daire ayrı ayrı reddettik Ret usulünde de e, Hukuk skandalları yaşandı ve e, Dolayısıyla e, Bu yeni heyetin bir anda ortaya çıkması ve e, usul hukuklarını e, çiğneyerek e, bu kadar yanlı ve e, usulsüz davranmalarını e, hukukla izah etmek mümkün değil. Ee, o zaman bu esas bomba kısmını belki biraz hatırlatmakta fayda var. Ee, Pınar e, bu 90'ların e, ortalarındaki dönemde işte 28 Şubat süreci e, andıçlamaların yaşandığı dönemde aslında Kürt hareketiyle ilgili bir bilimsel çalışma yapıyordu. E, ve e, gözaltına alınıp e, günlerce kendisinden avukat yüzü görmeden ağır işkencelere geçerken istenilen şey görüştüğü kişilerin isimleriydi. Bunları vermediği için Elektrikten falakaya, e, Filistin askısına pardon her nevi e, süreçten geçti. Çok, çok da zor çok da geç anlattı bütün bunları ve bunlar sonradan belgelendi. Yani e, hayatına kastedilen e, psikolojik e, sıkıntılar dışında. E, zannederim e, bomba denen şey buydu. Bir de kendisi <gülüyor> zaten hali hazırda bu Mısır Çarşısı olayı gıyabında ürülürken cezaevindeydi televizyondan izliyordu. Doğru söylüyorsunuz zaten neden Pınar e, sorusunun cevabı e, bu sosyolojik e, çalışma ve bu sosyolojik çalışmanın e, temas ettiği noktalarda e, devletin istemiş olduğu bilimsel etiğe aykırı Talepleri reddetmesiyle ilişkilidir. Yani neden peki durup dururken Pınar diye düşünülmesin? Yani dediğinizin altını çizmek için söylüyorum. Öyle çok hani sokaktan geçiyordu da duruşu Pınar'ı suçlu yapalım denilmedi. Pınar sosyolojik bir çalışmanın özellikle bu sosyolojik çalışmanın tabii Türkiye'deki bir Kürt hareketi üzerine neden insanlar bu tür bir muhalif harekette yer alıyor diye bir sosyolojik çalışmanın kurbanı oldu. Yani çok bilinçli seçilmiş bir hedefti. Pınar da direndi. Yani direndikçe bilim... de bir adeta evet. devekini gibi evet. şeye döndüğünü yani. de görüyorum. Çünkü. Bu, bu da... Ee, yani bir, bir dönemle de yani tabii siz siyasi boyutuna çok fazla belki girmek istemezsiniz ama hukukla izah edilemez hali olduğunu için, söylediğiniz için hı hı. E, evet. söyleme ihtiyacı duyuyorum. Yani hani bir dönemle yani adı konan o 28 Şubat dönemiyle ödeşilmeye çalışıldığı söylenen bundan doğrudan mağdur olan bir hükümetin zamanında bu e, yargı operasyonunun, yargının içerisindeki siyasi operasyonun yaşanması ve yaşatılması e, çok azin geliyor açıkçası. Ben o, o, bu politik e, çizgide e, şöyle söylüyorum. Devlette devamlık, derin devlette de devamlık esastır. Efendiler değişir, derin devlet faaliyetine devam eder e, şeklinde yeni efendilerle derin devlet faaliyetini sürdürmektedir. Yani e, devletin e, bu derinliğini kaybetmesi için gereken bir demokratikleşme falan olmuş da değildir yani. Dolayısıyla e, hedefler aynıdır. E, siz burada e, eğer Pınar e, direnmeyip e, teslim olsaydı bir başka sonuç doğabilirdi. de direndikçe de e, hesaplaşma anlamında devekin dediniz bu, bu sürebilecektir. Ama e, şunu ifade etmek lazım Pınar'ın e, gerek e, kadın arkadaşları e, gerek e, destekçileri gerek Avrupa'da gittiğimizde de gördüğümüz o ilişkileri ve dostları e, ve biz tabii ki avukatları e, onu yalnız bırakmayacağız ve burada herhalde e, yenilmeyeceğiz diye düşünüyorum e, direnmek e, gerektiği kanaatindeyim siz son söz gibi söylediniz ama sohbete devam edeceğiz evet. e, Pınar şu an Fransa'da hı hı. E, Fransa'dan bir şarkıyla devam edeceğiz bizde e, ama şarkı oraya Arjantin'den gitmiş Pınar'ın e, Tango'nun en önemli isimlerinden Uruguay kökenli Arjantinli müzisyen Francisco Canaro'ya ait bir şarkıymış. E, şarkıyı söyleyen Fransız sanatçı, film yönetmeni, oyuncu Agnes Jauhi. E, İspanyolca sözlerini söylemeye cüret etmeyeceğim. E, bir... <gülüyor> Yapamam. <John gülüyor> o, kadar, o kadar da <gülüyor> <John> değil. <gülüyor> e, bilmiyorum gözlerin ne yaptı bana demekmiş. Desearin yol yo no sé si será una pasión. Solo sé que al verte una pena, por mi corazón. Yo no sé que me han hecho tus ojos, y el mirarme me matan de amor. Yo no sé que me han hecho tus labios que al besar mis labios el dolor. para mí son luce de ilusión que alumbra la pasión te siento para ti sus ojos son espejos que van reflejando ternura y amor tus ojos son divinos y me tienen preso a su alrededor tus ojos para mí son el reflejo fiel de ese alma que al querer con frenesí tus ojos para Será mencerar por un porque tus ojos son mi amor. Bueno, sé una Cuando soxo sus besos sonie no sé que me han tus sox Ojos mí, tus ojos para mí ojos para mí son luz de ilusión, luces de ilusión que la paz siento para ti siento para ti tus ojos son espejos que van reflejando ternura y amor tus ojos son divinos y me echan en tu tus ojos para mí tus ojos para mí son el reflejo fiel, para reflejo fiel alma que, al querer, alma que, al querer, que tus ojos para mí será será La luz de, de mi camino que confiará por un sendero de esperanza Sender de y splendor, de esplendor porque tus ojos son tus ojos para mí son el reflejo fiel. Suanplej ee, karar verildi ee, Pınar Selek müebbete mahkum edildi Mısır e, çarşısı patlamasının tek sorumlusu evet, e, olarak tek kişi ee, sonra... Aleyhine hiçbir e, doğru düzgün ifade yok e, bomba olduğuna dair e, bilimsel bir Rapor yok. Daha önceki beraat kararını temiz etmiş savcının tekrar mütalasıyla değişen yeni hakimlerle verilmiş bir karar. İkiye bir bir de hani bir mahkeme başkanının Başkan orada eski kararında direndi ve bunun bir bomba patlaması olduğunu tespit edilmediğini Dolayısıyla böyle bir Pınar'a suçun yüklenmesinin doğru olmadığını yakılama kararına da karşı oldu. Biz, biz e, hukuk ya da hukuktan anlamayan e, fukaralar için e, üç defa beraat edilmiş ama hı hı. bu defa mahkum edildi. Bundan sonra ne olacak? Hukuk yani süreç nasıl işleyecek? Şimdi ortada çok da garip bir durum var. Daha evvel e, direnmek e, yoluyla üçüncü kere verilen beraat kararını savcı temiz etmişti. Dolayısıyla e, şimdi bir taraftan bu temiz nedeniyle Pınar hakkında aslında olması gereken de o, e, dosyanın ceza genel kuruluna gitmesi gerekiyor. Ama e, bunu bir ara karar gibi daha sonra yeni gelen heyet değerlendirip bundan dönüp bu sefer 2'ye bir mahkumiyet kararı kurunca bu sefer bu karar gereği de biz temiz edeceğimiz için e, dokuzuncu ceza dairesine gidecek. Şimdi ortada iki tane yargıtayda e, kurula gidecek olan bir dosyadan bahsediyoruz. Bunların hangisi e, de değerlendirilmesi gerekir sorusu. Türkiye'de çok yaşı. Yani ceza dairesinde mi genel hukuk kurulunda mı? Evet, Öyle mi? Yani ceza genel kurulunda mı hı hı. değerlendirilecek savcının temizliği üzerine yoksa bizim temizimiz üzerine 9. Ceza Dairesi'ne hı. Hı hı. Belli ki bu mahkeme dosyayı 9. Ceza Dairesi'ne gönderecek ve dolayısıyla aslında asıl kararı verecek olanlardan e, ilk makamın 9. Ceza Dairesi olduğu anlaşılıyor. Dokuzun ceza dairesi o, olası bir karar olarak söylüyorum. Bu hükmü onarsa Yargıtay Başçı, Başsavcısının yine karara itirazen ceza genel kuruluna götürme imkanı var. Ee, ama bozar ise bunu iki nedenle bozabilir. Bir bizim dediğimiz usul nedeniyle direnme kararından sonra geri alınamaz kararına dayanır ise otomatik olarak eski berat kararında gelecek olan dönecek olan yerel mahkeme Tekrar o kararı vererek dosyayı ceza genel kuruluna göndermesi gerekecek. Yok esastan bozar ise o zaman yeniden bir yargılama daha olacak. Ama benim anladığım bu değişiklikle asıl hedeflenen şeyin bu heyet değişikliğiyle birlikte neresi nasıl ne yapıyorsa sanki dosya ceza genel kuruluna gitmesin. Dokuzun ceza dairesine gitsin orada da. Hüküm hemen onansın burada usul yasa ihlalleri hiç önemli değil mesele bu dosyanın bombadır diyerek nihayete erdirilmesi gibi bir hedef benim hissettiğim bu. Umar ve dilerim yanılırım. Dokuzun ceza dairesi beni yanıltır ve bu, bu olaylarda mahcup olmayı çok severim. Yani inşallah mahcup da olurum. Aynen. Ama bir taraftan da insan hakları e, mahkemesine gitmiştik. E, sürecin asıl kısmı orada sürüyor. E, sanırım e, bir kısmını da bizi orada sürdüreceğiz. E, sanırım yani dokuzun ceza dairesi. E, gerek usul açısından gerek esas açısından önünde e, çok önemli bir dosyayla karşı karşıya kalacak. Biz de çok sayıda avukat duruşmalı olarak katılmayı planlıyoruz. Yargıtay'daki ve ahim'deki süreçler ne kadar sürecektir sizin tahmininizce? Valla e, ahim biraz daha uzun sürebilir de e, Yargıtay bu dosyayı sanırım bir yıl içerisinde ele alır. Çünkü duruşma isteği de var ve kamuoyunda meşgul eden bir dosya. Çok bekleteceğini sanmıyorum. Kamuoyun e, beklediği bir dosyayı yani bir yılı civarında bir süre içerisinde bu dosya e, dokuzun ceza dairesinde görüşülür diye e, umuyorum. Yani eğer orada da bunu uzatmaya ve kamuoyunda hani e, oyalamaya kalkarlarsa orada vahim bir başka e, hukuksuzluk olarak karşımıza çıkabilir. Siz aynı zamanda son dönemde konuştunuz. E... Avrupa'daki desteklere de yakından tanık evet. oldunuz. Strasburg'daki özel düzenlenen bir toplantıya katılmıştınız sunumunuzla. E, parlamenterlerin e, katıldığı toplantıydı doğru, doğru. zannederim. Doğrudur. O parlamentoda gözlemim şuydu. Birincisi bütün parlamento üyeleri konuşmalarına Pınar'dan e, arkadaşım diye bahsetti. Yani çok yakından tanıyorlar Pınar'ı. E, üniversitede de keza öyle Strasburg'da üniversiteden de e, rektör yardımcıları da eee hocalar da gelmişti izlemiyor. Bu, bu sefer de bir ders bırakma eylemi olmuştu. Aynen, evet, Dayanışma için evet, 44.000 kişi derse bir, girmeye. Derse girmedi ve üstelik kendi ülkelerinde ilk defa kendi vatandaşları için yapmadıkları bir eylemdi ve ilk defa Pınar için yapmışlardı. Ee, parlamenterlerin e, tepkileri ilginçti. Parlamenterler aslında olan bitenin biraz daha farkındaydı. E, eksik bilgileri vardı. O eksik bilgilerin tamamlanması gerekiyordu ama e, Pınar açısından e, sürecin... Yani birilerin el attığı anlamında bir gözlemleri vardı ve bu yargılamanın hukuki bir süreçle sınırlı yürümediğini biliyorlar. Ve ona ilişkinde zaten bir basın açıklaması da yaptılar, bir bildiri de sundular. Karin sen Pınar'la görüştün herhalde karardan sonra. Yok hayır aradım ama hani biraz zaman gerekiyor. Yani Hı -hı. benim kendimi toplayıp aramam da bir zaman oldu. Siz görüşebildiniz mi? Abi? Hayır ben e, sanırım pazar günü arayacağım. Hı -hı. E, yani bizim de kendimize gelmemizle ilişkili bir sorunumuz var. Çünkü bu kararı e, etrafa yazarak çizerek anlatmaya çalışıyoruz. Sadece bir mail gönderdim. Siz, siz yoruldunuz haline ikiniz de siz avukat olarak siz Pınar'ın bir arkadaşı ve bu davayı Biz... kamuoyu günlüğüne yani taşımaya göre çalışan insanlar ya Robert, olarak. Yani göz göre Biraz... göre yapılma hali ve bu kadar sonuçta bir insanın üzerinden aslında senin adalet duygunla oynanıyor. Yani hani e, kendini e, zaten avukatlar nasıl dayanıyor bilemiyorum. Çünkü onların bir de gönül koydukları, içinde mücadele ettikleri bir alan. Ama dışarıdan tanık olurken de hani bu kadar kolay düşünebiliyor musun? Yani en basitinden bir beraat ve müebbet diye bir sarkaç mı vardır? Beraatten müebbete bu kadar kolay, bu kadar keyfi e, nasıl gelebilirsin? Ve ben mahkeme başkanını... Ee, ara sıra sadece insani boyutla düşünüyorum mesela. Ne hisseder diye. Yani bütün süreci tanık oldu. O gözlüklü beyefendi. Kara, beraatten müebbete döneni evet, de. Evet o Mehmet Bey değil mi? Evet. Yani Kararı ilginçtir. da zaten o okudu. Yani e, çok çok ilginçtir. E, şunu e, söyleyeyim. E, bu davada hüküm kurmaya eğilim gösteren iki hakim de yargılamada hiçbir e, sürecin tanığı olmadılar. Başkan yani beraatte esrar eden başkan yargılamada savunmaların ve yargılamada önüne konulan delillerin hepsine tanık oldu. Yani yargılamaya şahit olan bizzat yani kararını beraat kararını veren başkan, veren başkan hı hı. E, bu süreci gözlemlemeyen e, iki hakimden bir tanesi ise çok gariptir e, bir yıl evvel ilk geldiğinde e, beraat kararının direnilmesinde imza attı ondan sonra Pınar'la ilgili herhangi bir işlem yapılmadı bir yıl sonra bu kararını değiştirdi ne değiştirdi bakın bu, bu kararını bu hakimin ne değiştirdi yani bir yıl evvel çünkü bir yıldır Pınar'la ilgili bir yargılama yok ki ee, o zaman bu hakim herhalde e, bir şekilde etkilenmiştir. Kim neden etkiledi onu da kamuoyu düşünsün. Hı, paraşütle inen bazı şeyler diyelim. Ee, Ki başımıza yağıyor onlar. onlar evet. ee, siz e, yorgunluktan, üzüntüden dolayı Pınar'la konuşamamışsınız ama eminim konuştuğunuzda o size yeniden direnç ve sevgi ve birçok güzel oluyor. şey verecek kendisine selam edelim ben buradan. de selam edeyim e, konuşmama nedenlerimizden bir tanesi e, bu karar ilk önce üzerimizdeki tahribatı biz atalım da sonra ne söyleyeceğimizi onunla konuşurken daha sağlıklı konuşalım tamam. Ayhan Erdoğan Pınar Seli'nin avukatı çok teşekkür ediyoruz size Ayhanınıza e, sağlık sağ Açık Radyo Radyo Agos.